Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah ve sahbihi ecma'in emma abad. Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim. Sizlerle beraber iki haftadan beri elhamdülillah Selefi Salihin Akidesi adlı bir eserin üzerinde duruyoruz. Allah nasip ederse bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak geçen haftaları bir tekrar etmek istiyorum. Bu tekrarımız biraz belki uzun olabilir. Biraz belki 30 dakikamız alabilir. Ama önemli olan geçmişi hatırlayarak inşallah ileriki safhalara adım atmaktır. Hassatan birinci dersimiz ve ikinci dersimiz de çok önemli konuların üzerinde durmuştuk. Hatırlarsanız ilk dersimizde akide üzerinde durduk. Akidenin lügat anlamını ve aynı zamanda terim anlamını tanımlamıştık kardeşlerim. Lügat olarak akidenin akdetmek olduğunu, düğümlemek, kenetlemek, bağlamak olduğunu sizlere söylemiştik. Hatırlıyoruz değil mi kardeşler? Var mı hatırlamayan kardeşlerimiz? Evet. Yine sizlerle beraber akidenin lügat anlamına dair bir Arapça kelime söylemiştik. Akade kalbehu ala şeyin lazimehu anlamına geldiğini söylemiştik. Yani kalbini bir şeye ne yaptı? Kenetledi. Akdetti, bağladı anlamına gelen bir cümleyi nakletmiştik. Allah bu bağlamda bizi hatırlarsanız şöyle buyuruyordu. La fi ولكن يَاخِذُكُمْ بِمَا Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz ama bile bile yaptığınız yeminler sizi sorumlu tutar. Ayet-i kerimede de Rabbul Alemin kalben ortaya koyduğunuz, kalben bağlı olup kenetli olup söylediğiniz doğruladığınız yeminlerden dolayı sizi hesaba çeker demekteydi. Bu ayetinde üzerinde durmuştuk. Yine değerli kardeşlerim akide amelin dışında kalan şeylere deniliyordu değil mi? Amel ile akide aynı şey değildi. Yani insanın akide dediğimiz zaman şek ve şüphe taşımadan kalbinin kenetlendiği şeye diyorduk. Kalbin bağlandığı kenetlendiği düğümlediği şeye biz ne diyorduk? Akide diyorduk kardeşlerim. Çoğulu neydi? Akaid. Müfret olan akide. Çoğulu ise akaid anlamına geliyordu. O halde özet olarak akideyi sözlükte şöyle tanımlamıştık. Hak olsun, batıl olsun, insanın katten kabul ettiği ve kesin olarak karar kıldığı inanca düşünceye ne diyordu kardeşlerim? Akide Diyordu. hatırlıyoruz değil mi inşallah? inşallah eyvallah sonra terim anlamı üzerinde durduk hatırlarsanız terim akide kardeşlerim terim olarak akide şu anlama geliyordu kalbin tasdik etmesi ve gönlün huzur içinde onaylaması gereken hususlardır akide bu anlama geliyordu terim olarak o halde akidenin adresi neresi kardeşlerim kalptir yani akidenin merkezi, karargahı kalptir. İnsanın tasarladığı düşüncelerini ve tasarladığı inancını nerede tasarladığını görüyoruz? Kalbinde tasarladığını görüyoruz. Sonra akidenin kardeşlerim iki boyutu olduğunu söylemiştik. Hak olsun, batıl olsun iki boyutu var. Hak olan akide dediğimiz İslam akidesiydi ki bundan maksat Allah'a iman, meleklerine, kitaplarına ahiret gününe, kadere hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine, Resullere ve kayıtla alakalı bilmemiz gereken kitabın ve sünnetin haber verdiği hususlara iman demekti. İslam akidesi genel hatlarıyla bu çerçevede tanımlanmıştı. Daha sonra batın akideden bahsetmiştik. Batın akide hepinizin bildiği gibi günümüzde çoktur. Bundan maksat mesela örneğin demokrasi, komünizm, laiklik, liberalizm, sosyalizm ve buna benzer. Bir de bunun dışında sapık akideler dediğimiz, mesela Allah muhafaza, insanları Rabbim bunlardan muhafaza etsin. Aynı zamanda küfür akidelere de girmektedir. Şia ve rafizi akideleri. Bununla beraber en-i sünnettenmiş gibi gözüküp bazı konularda en-i sünnetten olan, bazı konularda da ehli sünnet dışı olan mesela Mu'tezile, Eş'ariye, yine Maturidiyye kardeşlerim bunlara örnek verebiliriz. Bu akideler de söz konusuydu değerli yani kardeşlerim. Bunların üzerinde elhamdülillah durmuştuk. Genel hatlarıyla o zaman akıda deyince ilk aklımıza gelen ehli sünnet vel cemaat geliyordu. Ehli sünnet vel cemaat Aynı zamanda Selefi Salihin akidesini de içeriyordu. Başka hangi isimleri veriyorduk? Yani akide deyince hangi isimleri kadim tarihte alimler akide ile alakalı taalluk eden bazı isimler vermişlerdi hatırlayanlarımız var mı? Evet Veysel kardeş. din, şey, Evet Saim. Fırkay Naciye. Naciye. İbrahim. fukul Ekber. Ekber. Çok güzel. Bülent. Tevhid. Tevhid. Çok güzel. Sedat hocam hayır, hayır, Taife Mansura veya şeriat Evet. Usulü sünne. usulü sünne çok güzel. Usulü sünne bugün aslında konumuzla alakalı bir cümle. Usulü sünne yani ne demek burada? Usulü sünne akidenin esasları demek. Eskiden alimler sünne kelimesine kardeşlerim akide derlerdi. Sünnet, şeriat, tevhid, akide, usulü din anlamına geliyordu dolayısıyla usulü sünne de kadim tarihte söylenmiş de hatta İmam Ahmed bin Hanbel'in Usulü sünne adlı eseri meşhurdur. Yine İmam Berbeheri'nin Hint asıllı ehlü sünnet alimlerinden sedefin imamlarından olan bu imamın Usulü sünne adlı eseri de meşhurdur. Başka hangi isimler veriliyordu? Abdul hocam. İman. İman. Evet Doğan hocam. Ehli hadis, Ehli hadis gibi bu isimler veriliyordu. Bu saydığımız bütün isimler sahih akidenin yolunda giden Taife Mansura dediğimiz kurtuluşa ermiş akidesini kitap ve sünnete dayandırmış topluluğun adıydı değerli kardeşlerim. Bu açıdan her bir Müslümanın en yani sünnet ve cemaat akidesine bağlanması vaciptir. Bu akidenin dışında bir akide edinmek Kur'an'ın sünnetin üç neslin Değerli kardeşlerim, övülen, faziletli, erdemli üç neslin öngördüğü, yaşadığı akide ve amelden uzaklaşmaktır. Dolayısıyla Allah muhafaza ehli sünnet akidesini tanımıyorum diyen Allah muhafaza kafir olur. Bu akideyi ben doğrulamıyorum diyen dinden çıkabilir. Bunun da üzerinde durmuştuk değerli kardeşlerim. O halde akıdenin lügat ve terim üzerinde durduk. İslam akidesinin ne anlama geldiğini söyledik. Akidemizin ehli sünnet ve cemaat olduğunu hatırlattık. Ehli sünnet ve cemaatın çeşit çeşit isimleri olduğunu da zikrettik. Şimdi ise selef'in tanımını yapalım. Onu da bir özetleyelim. Sonra da yeni dersimize geçelim kardeşlerim. Selef'in tanımı dediğimiz zaman iki boyutta tanımlamıştık. Birisi lügat anlamında, bir diğeri de hangi anlamda? İstilahi. Istilahi yani terim anlamında kardeşlerim tanımlamıştık. Peki selef deyince lügat anlamını bana kim açıklamak ister? Evet, selef lügat anlamında. Evet, Yaşar kardeşim. Selef, geçen, önceden e, geçip giden demektir. Aynı zamanda önceden kemal e, yahut yaşayışları itibariyle ya da yürüyüşleri itibariyle önde giden topluluk anlamındadır. Güzel. Evet. Lügat anlamında önden giden, gelip geçen topluluklar demektir. İlk nesiller demektir. Bu anlamda ilk gidenler kimlerdir? İlk gelenler diyelim, ilk öncüler, ilk nesiller sahabe tabi'in ve tabi i tabi'indi. O yüzden onlara selef deniyordu. Selef'in bu lügat anlamını tanımlarken bir ayet delil getirmiştik. Feceannahum selefen ve meselen li'l-aharin ayeti kerimesi onları sonradan gelenler için gelip geçmiş bir nesil yani selef kıldık diyordu Rabbul Alemin. Ayeti celide de Rabbim bakın lügat anlamında kullanıyordu selefin önden gidenler, önceden gelip geçenler olarak Söylüyordu değerli kardeşlerim. Yani onlar önden gidenleri takip edenler, önden gidenleri öncüleri her boyutta izleyenlere bu anlamda selef deniliyordu. Yine yaşça erdemli, faziletli salih kimselere de selef deniyordu değil mi? Mesela selefi salihin dediğimiz zaman bu anlama geliyordu yaş itibariyle ve faziletlilik ve erdemlilik ve takva ve salihlik bakımından imamlık bakımından yani övülen insanlara da selef deniliyordu kardeşlerim. Peki selef kelimesinin bana terim anlamını kim açıklayacak? Geçen derslerimizde değinmişti. Selef kelimesinin terim anlamı. Evet. Selahattin. Sahabe tabi ve etbai tabi burada terim anlamının karşılığında ee... Terim anlamı zaman burun karşında şuna anlarız. Bu hususta sahabe, tabiin ve etbeyi tabiine uymanın gerekliliğini bize gösteriyor. Güzel. Yani selaf dediğimiz zaman yalın anlamda kardeşlerim ilk akla gelen nedir? Sahabe, tabiin, teveyi tabiin topluluğudur. Bu üç nesle selaf diyoruz. Yani terim anlamında bu üç nesle selaf diyoruz. Bu mübarek üç nesil övülmüştür. Kur'an'da Allah onları övmüş ve Resulullah ve Selam sayı hadislerinde onlar hakkında hayır konuşmuş, dinde imam olarak, amelde ve itikatta rehberler olarak tanıtmıştır. Onlar önderlerimizdir. Bizleri karanlıklardan, aydınlıklara doğru davet eden, yol gösteren, sevk eden güzel önderlerdir. Allah ilk nesli övüyordu. Sahabe topluluğunu. Bana bu konuda bir delil getirebilir misiniz? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın veya Allah'ın kitabından bir ayet veya hadis. Yani selefi Allah ve Resulü övmüştür. Evet İbrahim. Kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra her kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola girerse onu o yolda bırakır. Sonra da cehenneme sokarız ki o ne kötü bir yerdir. Nisa 115. Çok güzel. Bu ayette bir husus var. Ve men yuşakiqur rasule min ba'de ma tebena huda ve yettabi gayra sabilil mu'minin nuwallihima tawwa wa nuslihi cehennem wa sa'at masiira. Kim kendisine hidayet yolu belli olduktan sonra Peygamber'e ve müminlerin yoluna isyan eder. Onların yolundan başka bir yol edinirse onu yöneldiği gittiği o yolda bırakırız. Yardımcısı olmayız. Teyitçisi olmayız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Peki İbrahim burada peygamberin sünnetine uymak gerekliliği var. Yanı sırada müminlerin yolu geçiyor. Yani burada, ma tabiyan lahu ve tabi, gaira sabiil mutminin, gaira sabiil mutminin, müminlerin yolunun dışında bir yol edinirse. Peki buradaki müminlerden maksat nedir? Buradaki müminlerden kasıt başta Peygamber Aleyhissalatü Vesselam olmak üzere, onun sahabeleri, ona ima, imanda ve amelde ittihadda ona uyan sahabeler, tabiin ve tabi tabiin diye Allah Hazrinin övmüş olduğu üç nesil zikredilmektedir. Güzel. Evet Doğan Hocam buradaki müminlerden maksat kimdir? Tabi o gün Allah Resulü'nün ashabı olmasına dinayet daha sonraki nesiller yani Kur'an her gün okumuyorsa, bugün de Müslümanlar bağırıyorsa, bugün de o menhen üzerine giden bütün Müslümanları kastediyor. Evet. O gün ashabı kastediyor, ediyor ait. Bununla beraber ashabın yolunu itikatta ve amelde takip eden tabi'in, tebeyi tabi'in ve onlardan sonra gelen en güzel bir tarzda uyan alimleri kastediyor. İnşallah Rabbim bizleri de onlardan eylesin. Evet İbrahim. Tabi. Tabi ittiba veya uymak tabiri bir kuralı gerekli kılar. Diyor ki biz tabiyiz, evet. Evet. Yani burası önemli bir nokta. Yani insanlar Kur'an'a ve sünnete uyduğunu söylüyorlar. Ancak buna rağmen sahabenin tabiinin ve tebe-i tabiinin iman ettiği ve amel ettiği gibi güzel ahlak ve davet ve cihat yolunda gitmiyorlar. Kendi arzularına, hevalarına uyuyorlar. Zaten biraz sonra e, kısmen buna değinmeye çalışacağız. Yine bir ayet var. Hepinizin bildiği bir ayet. و السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتهن أنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم bildiğiniz bu ayet tövbe yüz bu ayeti bize kim nakledecek ve bu ayette ne anladık Ebubekir buyur inşallah. Güzel. Peki bu ayette övülenler kimler kardeşlerim? Ensar, Ensar ve muhacir. Allah Subhanahu ve ta'la ensarı ve muhaciri övüyorsa bu övülme hangi konuları da kapsar? Akidede, amelde, ahlakta, davette, cihatta, her türlü dinle taalluk eden tutum ve davranışlarda Allah onları övüyor. Övülenler sevilmez mi? Övülenler uyulmaz mı? Övülenler yolunda gidilmeye layık olmaz mı? Muhammed Aksoy hocam, şüphesiz ki değil mi? Allah sizleri ve bizleri o salihlerden eylesin. Yine Bukhari ve Müslümin Muhammed hocam bir hadis var. Bukhari ve Müslümin'e gelen bir hadis var. Hayrün nâsi qarnî thummellezîne yelûnehüm thummellezîne yelûnehüm thummellezîne yelûnehüm thummellezîne yelûnehüm. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bize ne demektedir ve bu hadisi senden öğrenelim. Buyur inşallah. Bu benim i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize ne ve bu hadisi senden öğrenelim. Buyur inşallah. Ondan sonra gelen tabiim ve ondan sonra gelen etbâyı tabiini gazetelerek, ondan sonra gelenler sonra ondan sonra gelenler diyor. Burada bize aynı şekilde yani sebefi sahabe tabiim ve tabiim olduğuna hadis açık bir şekilde biliyoruz. Bizim de onlara bulmamız evet. bu kolda açık bir şeyde Allah Resulü belirtmiştir. Evet. Yani bizler de onların izmine gittiğini müddetçe bizler de Selef-i Salim akibesini taşımış olacaktır. Yani. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yani o zaman dinde imamlığa layık olanlar, akidede ve amelde örnek alınması gerekenler bu hadiste bize öğretiliyor. Yani onların kim olduğu bize söyleniliyor. Bize bir adres veriliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ey müminler mutluluğunuzun ahiretinizin saadetinizin adresi sahabede tabiinde ve tebeyi tabiindedir ben hadisi böyle anladım hadis bana akidede Abdullah hocam Erdal kardeşim Bülent ve amelde sahabe tabi ve tebeyi tabiini örnek almam gerektiğini öğretiyordu o halde bunlar övlen insanlar onları rehber edineceğiz kılavuz göreceğiz İslamla alakalı bütün meselelerimizde ilk önce bunlara müracat edeceğiz. Bir kimse değerli kardeşlerim. Ancak imanla amelde onlara uyarsa selef olur. İlle zaman bakımından onlarla birlikte olmak gerekmiyor. Diyelim ki şimdi mesela günümüzde size bir soru: Bir mümin, imanla amelde selefi takip ediyorsa venem ki onlarla aynı dönemde yaşamamış olsa da, biz bu kimseye selef der miyiz, demez miyiz? Deriz diyenler ve demeyiz diyenler var. Evet, sorumuzu yeniden soralım. Eğer bir kimse, bir Müslüman iman ve amelde, akide ve amelde üç nesli takip ediyorsa günümüzde, şu an içinde yaşadığımız günlerde, ...iman ve amelde onları takip ediyor... ...onların yolunda gidiyorsa... ...velim ki... ...bu insan kardeşlerim... ...onlarla aynı dönemde yaşamış olmasa da... ...bu kimseye... ...selef denir mi? Selefi denir mi? Denir. Kim diyor denir diyen? Maşallah. Demez, denilmez diyenler... ...elhamdülillah kimse yok. Selefi yanlış ...evet... Peki neden denir? Kim bana açıklayacak? Kısaca hemen. Evet Doğan hocam. Evet zaten diyor ya, onlara güzellikle tabi var ya. Evet. Yani onlara güzellikle tabi var ya. Evet. Yani bu ayet-i kerime, ne kadar o gün huzur etmişse de, kıyamet gününe kadar, hani bir mutluluk e, olacak, sonunda hak güzel diyor ya başvurma tarziste. Evet. Yani onlara bir şekilde tevkü olanlar hangi asırda yaşarsa yaşasın hangi bellerde yaşarsa yaşasın onlara getirmiş oldukları o menheci kabul edip olmak için menheci üzerinde iman eden insanlar sebep sayılır. Güzel. O halde onlara bağlılık sayım, iman ve amelde bağlılık olup zamansal bakımdan bir bağlılık demek değildir. Bir kimse günümüzde İmam ve amelde onları takip ediyor ve ittiba ediyorsa Duan hocamın dediği gibi çok güzel bir tanım ve açıklamada bulundu. O zaman bu kimse selef ismini alır. Peki o dönem kendilerinin, ashabın ve tabiinin ve tebe tabiinin dönemlerinde onların yolunda gitmeyenler o dönem beraber yaşamış olsalar da onlara yine selef denir mi? Lügat anlamda denir. Ama terimsel anlamda onlara selef denmez. Onlara onlar. <gülüyor> olur. Da. Evet yani onlar o zaman kardeşlerin yani zamansal bakımından binlikte yaşamakla beraber ittiba bakımından seleften uzak oldukları için lügat bakımından selef evet terimsel dini anlamda ise onlara selef kesinlikle denilmez. Bu yüzden o zaman cümlemizi noktalayalım. Aynı zamanda yaşamak şartı yok. İttiba şartı vardır. Bunun da üzerinde durmuş olduk değerli kardeşlerim. Peki kardeşlerim selefe bağlı olan kimseye ne deniliyor? Selefe bağlı olan kimseye ne deniliyor? deniliyor yani. Selefi deniliyor değil mi? Peki selefi deyince ne anlayacağız? Yani bu kadar bir birikim, bir çıkarım, bir bilgi depoladık. Ve anekdotlar ve dipnotlar verdik. Ayetler ve hadisler getirdik. Kur'an'ın e, övdüğü insanları takip etmek gerektiğini söyledik. Ve cümlemiz dedik ki onları takip ediyoruz. Onları izliyoruz. Peki onları izleyenlere, onları takip edenlere ne deniliyor dedik? Siz de dediniz ki Selefi deniliyor. Değil mi? Peki Selefi o ismini almak bu anlamda hata mıdır? Yanlışlık mıdır? Yani mesela birileri Nakşi Kadiri değil mi? Veya menzilci Nurcu, Süleymancı Maturidi Eşari, Mu'tezile Şia, Rafizi İmamiye, Zeydiye bu isimleri alırken bu isimleri alanlar Müslümanlık ismini reddediyorlar mı? Neden birileri Selef ismini alınca Selefi ismini alınca Neden Müslümanlık ismini kullanmıyorsun da Selefi ismini kullanıyorsun diye ithamlarda bulunuluyor Ben size sormak istiyorum Bir Müslüman Selefi ismini kullandığı zaman Müslümanlığı mı reddediyor Hayır Bir eşari Maturidi Mu'tezile Mürciye Harici, Şia, İmamiye, Zeydiye, Nakşibendi, Kadiri, Rufai, bilmem neler neler. Bütün bunlar bu isimleri alırlarken, bu nispetliyi kendilerine yaparlarken, Müslümanlığı reddederek mi bu isimleri koyuyorlar? Birileri bu isimleri koyuyorsa, bir müminin selefi demesi doğal hakkı mıdır değil midir? Hocam. Bana bir kardeşim açıklasın. Doğan Hocam. Şimdi Allah kitabında inanan insanlar Müslüman diye belirlenmiş yani. Müslümanlar diye tabir evet. etmiş. Nasıl ki ashabdan sonra sabık fırkaları ortaya çıkınca altı ana fırka var mesela. Bunlar da kolları aydınmış. Evet. İnsanlar kendilerini farklı bir grupta görüp de kendilerine farklı bir isim tayin edince işte Nakşi, işte Kaderi, Cehmiye şudur budur Müslümanlar da artık kendilerini Selefi diye demek zorunda kalmış. Neden? Çünkü eğer siz Selefin yoluna satmışsanız, onların inancını ve akidesini denediyorsanız, kendinize yeni bir isim bulduysanız, yeni bir cemaat, orkusu ortaya koyduysanız, biz de kendimizi o insanların ismi diyor da biz de Selefiyiz. Çok güzel. Yani o zaman Selefi ismi, Selef ismi, zorunlu olaraktan tarihi bir gelişme süreci içerisinde çıkmıştır. Birileri kendilerine şia, muhtezile, mürciye, harici, cehmi, kaderi veya çeşitli tarikat fırkalarını ileri sürerek isimler vermiştir. Bunun üzerine ümmetin İmam Ebu Hanifeleri, İmam Şafileri, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam İbn Teymiye, İbni Kayyum ve onları takip eden alimlerimiz de Selefi ismini ne yapmışlardır? Doğrulamışlardı. O halde Selefilik dine karşı konulan bir isim değil, Müslümanlık ismine karşı konulan bir isim değil, dini yaşama, anlama, kavrama boyutunda metotsal bakımından alınan bir isimdir. Mesela ben veya sizler, Selefiz dediğimiz zaman biz üç neslin akide ve amelde metodsal bakımından izleyicileri izliyoruz. Biri diyor ki ben Kadiriyim, Nakşibendiyim, filan tarikat'a mensubum. Filan tarikatın Efendinin yolunda inandığı gibi, söylediği gibi eğilimlerine, söylevlerine inanarak gidiyorum demiyor mu? Biri demiyor mu? Ben filan filan akideden, filan filan cemaattan, filan filan hocadan ders alıyorum, onlara bağlıyım. Herkes kendilerine bir isim buluyor değil mi? Biz kendimize isim bulmadık. Doğruların içerisinden değerli kardeşlerim, kendimize layık olan güzel bir ismi, bu ümmetin ilk üç neslinin isimlendirdiği gibi bir ismi metosal bakımından doğruladı. Yoksa bir Müslüman Selefim dediğinde, Müslüman ismini kendine layık görmüyor değil. Aksine Müslüman ama metotsal bakımından Kur'an ve sünneti takip eden, akide ve amelde üç neslin yolunda giden mümin ismini kendine layık görüyor. Birileri kalkıyor, bazı genç kardeşlerimizi veya bazı Müslümanları böyle töhmet altında bırakıyor. Bir de sedefiyim diyen kardeşlerimiz, maalesef biz Müslümanız, senefi değiliz demekle de hata ediyorlar. Madem sen Müslümansan kardeşin senin diğer Müslümanlardan metodsal bakımından gidişat bakımından izlediğin menhecin nedir? Bunu açıklaman gerekiyor. Çünkü Nakşi de değil mi? Kadiri de, Rufa'i de veya şirke ve bidatlere davet eden birçok fırkalarda keza ben Müslümanım diyor. Onlardan bizi ayırt eden temhiz eden Şeyh Albani'nin tabiriyle Selefi ismi gerekiyor. Selefi ismi bu ümmetin muasır alimleri tarafından kabul görmüş, sevinmiş ve müminlere bu ismin verilmesi gerektiği konusunda değerli kardeşlerim izin verilmiştir. Dolayısıyla bu konuda bu bağlamda ilk üç, ilk üç nesli seven topluluğun adına biz ne diyoruz? Selef onlara bağlı olan müminlere de Selefiler diyoruz değerli kardeşlerim. Bunun üzerinde durduk. Selefin önderi kimdir? Abdullah Hocam. Selef-i Salih'in önderi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sonra? Sonra sahabe, sonra tabi ve daha sonra da tebe tabiindir. Peki bir soru daha. Güzel gidiyoruz değil mi kardeşler? Sabırla. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Selef'in önderi, sonra sahabiler, sonra tabi'in ve tebe-i tabi'in. Bana ben Müslümanım demiş ve bunları takip etmiyorum diyen bir insan söyleyin. Ben Müslümanım demiş kendisine ve ben Resulullah'ı ashabı tabiini ve tebe-i tabi'ni takip etmiyorum diyen bir insan var mı? Mutlaka Resulullah'ı sahabeleri tabi'ni, tebe-i tabi'ni enü sünnet ismini aldığı müddetçe takip ediyor. Şia'yı kastetmiyoruz. Rafiziler din dışı. Başka bir dindendir. Onlar sahabe-i tabi'ni, tebe tabi'ni kabullenmez. Usulde onlarla Büyük temel farklılıklarımız vardır. Onlar kafirlerdir, müşriklerdir. Bu konuya girmeyeceğiz. O halde genel anlamda en i sünnet olan bütün fırkalar, kendilerine bu ismi veren tüm kardeşler, tüm Müslümanlar kendilerine ne derler? Biz evet onları takip ediyoruz. Resulullah ashabı tabiini. Bu anlamda onlar da yani pratikte selef olmamakla beraber teorikte sözde selefin yolunda oluyorlar mı olmuyorlar Bunlara da selef diyebilir miyiz diyemez miyiz? Evet. Lügat anlamda onları takip ediyorlar ama pratikte ve akide ve amelde onların yolunda gitmeyince selef ismini alamıyorlar. Ancak onları da sevdiklerini ifade ediyorlar. Bu anlamda her sahabe tabi ve tebeyi tabiini sevenlere selef diyebilir miyiz? O halde kardeşim, sen sahabeyi, tabiini ve tebeyi tabiini seviyorsan neden gocunuyorsun? Neden ben senefiyim demekten utanıyorsun? Sen de sonuçta selefsin. Sen de sonuçta sahabeyi tabiini, tebey tabiini örnek alıyorsun. Onların yolunun doğruluğunu doğruluyorsun. O halde sen de onlar gibi bir selef oluyorsun. Burada kavramlar karıştırılmış, doğrular unutturulmuş, hakikat perdeyle örtülmüş, müminler sapıklığa davet edilmiş. Neticede biz diyoruz ki, Şirkin, bidatin, mahsiyenin olduğu bu ortamda herkes kendine Müslüman ismini veriyor. Biz de diyoruz ki evet Müslümanız ancak üç neslin akide ve amelde metotsal bakımından izleyicileriiz diyoruz kendimize. Bu ismi veriyoruz. Peki peygamber aleyhissalatu vesselam önderimiz dedik. Değil mi? Bizim selefin en büyük önderi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Buna dair bir delil getirebilir misiniz? Hasan Hoca Sen onları hukûk ediciler ve secde ediciler Allah'tan bir lütuf ve rıza isterler olarak görürsün. Secde izinden şanları yücelerdedir. Fetih suresi 34. ayetlerde. Evet. Muhammedur Resulullah ve'l-lezina amanu ma'ahu eşeddâu alel kuffâr ve rahmeâu beynehum. Muhammed Allah'ın resulüdür. Ve onunla beraber olanlar müminlere karşı merhametli, kâfirlere karşı pek çetindir. Bu ayetin neresinde bize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önder olduğuna dair bir delil var? Neresinde? Bilal? Muhammed Allah'ın elçisidir. Evet. Bu söz, bu cümle? E -e, bizim selef bir hocam. Evet. Evet güzel. Selahattin? Öğrenci Muhammed Allah'ın Resulü Peygamber İşaret ettikten sonra ondan sonra ona tabi olanları gösteriyor. Ona tabi olanların olmasına ki onun önder olduğunu gösterir. Çok güzel. Madem ki Allah bir Resul gönderdi, gönderilen rasuller ona ittiba et, e, bağlı olanlar ona ittiba etmek zorundalar. İttibası olan, uyunan bir insan kimdir? Önderdir. Allah onu bizlere önder göstermiş. Hem de Resul, öncelikle o bir Resul, o bir peygamber olduğu için bizim tarafımızdan kabul görmüştü. Peygamberlerin en büyük vasıflarından biri de önderlikti. Yine bir ayet var. Ve mâ Rasul, rasûl fehuzûhu ve mâ nehäkum 7. Bu ayeti kim bize mealen söylemek ister? Sedat hocam? ne emrederse Evet. Bu ayette ne öğretiliyor bize? Yani ne tavsiye ediliyor? söylediklerini almayı Yasaklarından da emrediyor Evet. Dolayısıyla bir Resul ve önder olduğu için izlenmesi gerektiğini görüyoruz. Yine hepinizin bildiği bir ayet var. Nisa 65. Şu an Peygamberin önderliği ve onun selefin lideri olduğu konusunda deliller getiriyoruz. Fela ve Rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fîmâ şacra beynehum. Thumme lâ yecidu fî enfusihim haracan mimme qadayte ve Teslime. Nisa 65. ayet-i kerime. Muhammed hocam buyur inşallah. Allah'a emanet olun ki aralarında çıkan hakim sonra da verdiğim etmiş olamazlar. Yani burada Peygamber bir elçi olduğunu, allah bize Onun verdiği hikmet, Müslümanların işlerinde hiçbir şeksiz, şüphesiz, yani hiçbir sıkıntı bilmadan tam bir teslim teslim olmadıkça onların iman etmeyeceklerini söyledik Allahu Yani peygamber bize bir hüküm vermişse Müslümanlara düşen ona uymaktır. Çok güzel. Biz bu ayetin çerçevesinde geçen haftalarda üç hususun üzerinde durmuştuk. Allah diyordu ki: "Hatte yuhakkimuke fima şecere beynehum. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip verdiğin hükme rıza duymadıkça, katlerinde teslimiyet göstermedikçe" فَلَا وَرَبِّكَ la يُؤْمِنُونَ Asla onlara iman etmiş olmaz deniliyordu. O halde Peygamber'e öncelikle hükümde müracaat edeceğiz. Bu birinci maddemiz. hatırlıyoruz. Değil mi kardeşler? Birinci maddemiz neydi? Bu ayet çerçevesinde şematik olarak söylediğimiz bu ayet çerçevesinde birinci maddemiz mutlaka bir hükümde ilk müracaatımız insanlar içerisinde kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o hüküm verdiği zaman yapmamız gereken tutum, uygulamamız gereken davranış nedir? Teslimiyettir. İkinci aşama, ikinci maddemiz teslimiyettir. Peki üçüncü aşama teslim olduğumuz zaman da kalbimizden akdedeceğiz, düğümleneceğiz. Şek ve şüphe asla taşımayacağız. Yani onun verdiği hükme teslim olup, Teslimiyetimizde kararlı olacağız. Şey şüphe, reybe dediğimiz, tereddüt dediğimiz herhangi bir husus olmayacak. Allahu Ekber. Ayet bize bu kadar açık hususların üzerinde duruyordu değerli kardeşlerim. Yine bir ayet var. Ahsab 21. Bildiğiniz bir ayet. لَغَدُكَنَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اسْرَةٌ حَسَنًا Liman kana yerju Allah ve Allah Bu ayet-i bize kim meal nakledecek inşallah kardeşlerim? Evet, Hasan kardeşim. Allah olsun sizin için ve ve çokça kimseler için güzel bir örnek vardır. Çok güzel. Bu ayetin neresinde bize bir delil var yani? Bu ayet bize ne öğretiyor kardeşler? Yani istişhat noktamız, oradaki ayetteki cümlemiz, bizim delil noktamız, delil merkezimiz neresidir? Evet Zeynal Hocam. Allah'ın Resulü'ne sizler için güzel örnekler var. Evet, her boyutta değil mi? Bu örneklik hangi boyutta? Yani dinle taalluk eden boyutta olsun, dünyavi boyutta olsun değil mi? Bizim için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her boyutta usvatun hasene, usvatun hasene. Akidede, amelde, ahlakta, davette, cihatta, hayatın her safhasında bizim için Muhammed aleyhissalatu Vesselam örnek bir insandı. Bütün bu delillerden sonra Peygamberimizin, Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın selefin önderi olduğunu öğrendik. Ona ittiba etmek, uymak, teslim olmak vaciptir dedik değerli kardeşlerim. Peki, Resulullah ashab tabi ve tebe tabi'ne uymak da gerekli dedi. Onlara uymamanın getirdiği fitne ve azap nedir? Hepinizin bildiği bir hadis var. Albani Rahimahullah'ın Tirmizi'de sahih dediği bir hadis. Hani meşhur bir hadis biliyorsunuz. Teftariku ümmeti ala thalâfin ve milleten kulluhum illa milleten قال من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي الله son cümlesi çok önemli çok önemli dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selam ma ana aleyhi ve ashabi bu hadisin bize Türkçesini kim nakledecek inşallah Erdal kardeşim Asab sordu anladığını, e, ateşe dışına anladı. Kutusu kurduların e, kimlerdir diye sorduğunda, bugün benim de asabım görüşlerinden gidenlerdir. Evet. Güzel. Yani bu ümmet 73 fırkaya ayrılacaktır. Daha önceki ümmetler 72 fırkaya ayrılmıştı. Bu 73 fırkadan Muhammed kardeşim bir tanesi kurtulmuşlardır. Sahabi merak ediyor, ravi diyor ki, ya Rasulallah, menhum kim onlar? Ya Resulallah kurtuluşa erenler kimlerdir? Demek ki sorunun önemi çok önemli. Bakın burada. Ya Resulallah azaba düşenler, helak olanlar, sapıklığa gidenler kimlerdir diye soru sormadı. Merak edilen husus neresi oldu? Kurtuluşa erenler kimler? Doğruya erenler, cennete gidenler kimlerdir diye soruldu. Çünkü kolay olan bunu öğrenmek. Önemli olan kurtuluş yolunu öğrenmek. Siz yanlışları öğrenerek yani bir yola varamıyorsunuz. Yanlışlarla doğruya gidilmiyor. Doğruyla doğruya gidiliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin mantığına bakın. Mantığına, mefhumuna bakın. Ne diyordu? Memhiye ya Resulallah kim o fırka? Kurtuluşa eren o fırka kim? Resulullah ne diyordu? Me ene aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın yolunda gidenler. Benim ve sünnetine uyanlar. Yani burada Allah Resulü hem kendi yolunu hem de sahabenin yolunu övüyordu kardeşlerim. Peki bakın bu hadis ümmetin tefrikaya düşeceğine dair açık bir denil. Yine kardeşlerim mesela daha önceden değinmiştik selefilik tanım üzerinde durmuştuk. Peki şimdi geldik Allah nasip ederse en sünnet ve cemaatın Hanımı adlı bölüme geldi. Evet Doğan hocam. Şey de, hocam. Evet. Seleflik diyoruz da. Tabii bu seleflik de biraz açmak gerekiyor, bu da açmak gerekiyor. Bugün teknikçiler de hariciler de selef olduğunu söylüyor. O zaman burada bir çelişki oluyor yani. Evet. Hatta medya yapmış oldukları onların e eylemlere, bir takım yanlışları selefiler diye nitelendirilmeye başlıyor. O zaman toplum nezle? Selefler farklı bir gözden görülüyor ve küçük düşürülüyor. O zaman şöyle demek daha doğru bence. Selefi, fehmiz erde, anlayışı ediyoruz, iman ediyoruz. Evet, yani biz Kur'an ve sünneti selefin mefhumunda onların bize öğrettiği bir tarzda anlıyoruz. Evet, doğru. Yani bunu Albani Rahimahullah ve muhasır alimlerimiz üzerinde dura dura, özellikle son dönemlerde ümmet arasında tefrikalar çoğalınca ve selefi etrafta özellikle camiada bazı ihtilaflar baş gösterince bu cümlenin üzerinde durdular ve altını çizdiler. Dediler ki biz Kur'an ve sünneti sahabe tabi'nin ve tebe'i tabi'nin anladığı gibi anlarız. Bir örnek vereceğim. Bir ayet var. وَوَمَنَّمْ bima بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاسِقُونَ Zalimun. değil mi? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاسِقُنْ ظَالِمُونَ Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin, fasıkların, zalimlerin kendileridir. Bakın dikkat edin Rabbul Alemin aynı anda 3 tane isim, sıfat zikretti. Eğer bir Arapçada Üç tane ayrı isim riklonuyorsa her birinin belli bir konumundan dolayı o ismi aldığını bilmemiz lazım. Bir yerde kafir, bir yerde zalim, bir yerde fasık. Demek ki her Allah'ın ahkamını uygulamayan insan zalim olmuyor veya fasık olmuyor sadece. Yine sadece kafir hükmünü almıyor. Üçü de ayrı ayrı isimle isimlendiriliyor. Şimdi diyelim ki bu ayeti kerimeyi İbn Abbas'a götürüyoruz. İbn Abbas diyor ki, Buradaki küfürden maksat nedir? Küfrün dune küfür. Yani bundan maksat insanı dinden çıkartmayan nedir? Kardeşlerim küçük küfürdür. Ama zaten şöyle bir insan düşünün. Ben Allah'ın ahkamını kabullenmiyorum, doğrulamıyorum, çağ dışı görüyorum. Çağımızda İslam'ı şeriatı asla ve asla kabullenmiyorum diyenin zaten küfründe hiçbir alim şüphe etmemiştir. Ne sahabi ne tabi'in ne tebey tabi'in ne de günümüz alimleri böyle bir ihtilafa düşmüş değildir. Kardeşlerim şimdi bu durumda buradaki küfürden maksat hangi küfürdür diyor İbn Abbas insanı günaha sokan bir küfürdür. Ancak bazı Müslüman kardeşler İbn Abbas'ı almıyorlar kendi mantıklarından akıllarından karar veriyorlar. Hatta ben birini öyle demiştim Demişti ki, demiştim ki İbn Abbas böyle diyor o demişti ki kafama yatmıyor. Ben diyorum İbn Abbas o diyor ki kafama yatmaz. Nitekim yatmadı kafasına, nitekim aklına yatmadı. Zaten dünya genelinde tefrikacı olanların zihniyeti böyle başlıyor. Sahabeyi, tabiini ve tebeii tabiini örnek almıyor, usulde, ilimde, amelde, kitapta, eserde, nakilde, neticede aklını öne çıkartıyor duygularını öne çıkartıyor. Bunlara ekonomik bunalımlarını, psikolojik sorunlarını, ailevi dertlerini, dünyadaki problemlerini de göz önüne bulunduruda eklersek, al sana yani sıradan bir tevfikacı, tekfirci, Müslümanlara karşı buğzedici bir insan türüyor. Bu selef yolunda giden bir insan değildi. Selef ahlakta, akidede, amelde örnek insandı. Kardeşinin ayıbını, eksiğini, açığını aramaz. Toplum önünde yüzüne vurmaz. Senedf güzel ahlak sahibidir. Varsa bir eksiği bir kardeşinin birebir konuşur. Samimi bir mümin bunu yapması lazım. O halde hocamın demin değindiği gibi Senedf ismini nasıl takip edeceğiz kardeşlerim? Kur'an ve sünneti bu ashabın tabi ve tebeî tabeîn'in anladığı mefhum üzerinde gideceğiz. Yani selefin mefhumunda bir selefi anlayışı doğrulayacağız. Allah onlardan razı olsun. Nitekim kadim olsun, muasır alimler olsun bu konuda bizler için öncülerdi. Şimdi bugünün inşallah konusuna geldik. Biraz özetledik. Bu özetlemek de gerekiyordu. Arada bir bayram vardı. Sizler ve ben unutmuş olabilirdik. Elhamdülillah şu an özetten sonra bugünün yeni konusuna geçtik. Konumuz ehni sünnet vel cemaatın tanımı. Ehni sünnet vel cemaatın tanımı başlığımız bu peki kardeşler sünnetin bana sözlük anlamını kim açıklayacak çünkü ehli sünnet vel cemaat dedik şimdi bu kelimeyi parça parça böleceğiz bölüm bölüm ele alacağız sünnet kavramı cemaat kavramı sonra bakın sünnet artı cemaat eşittir ne diyeceğiz ehli sünnet vel cemaat bir başka tabirle Aksa Hocam, Selefi Salihin diyeceğiz. Peki, önce sünnetten başlayalım. Lügat olarak bana sünnetin tanımı sayın. Bir işi açıladığı anlamdadır. İster öyle olsun, ister. ister övründen, ister, ister yerden olsun. E, İdilen yol anlamdadır. Çok güzel. Başka, Muzaffer kardeş. Üzlükte fiil olarak sünnet emra bir işi açıkladır yaktı anlamındadır sünnet ister övülen ister yerilen olsun gidilen gidilen yol izlenen yol demektir. Güzel. Sennel emra Evet güzel. Peki başka Veysel kardeşim sözlük anlamı sennel emra yani eee bir şey çıkardım anlamındadır. Sünnet kendisi ister yol ister yol olsun Evet güzel. Peki başka eklemek isteyen kardeşler yok mu? Evet İbrahim kelimesi yus, Yesin Ve yasunu Evet. Ve güzel bir işi gelir. Evet. E, öğren gerekse yerlen, hak olsun, olsun, e, gidilen yol gelmektedir. Çok güzel. O halde sünnet kelimesi Arapça bir kelime. Senne, yesinnu, yesunnu kelime kökünden geliyor. Ve anlamı ise yol, gidişat demektir. İyi olsun, kötü olsun. Bir insanın bu kafir olsun, Müslüman olsun gittiği yolunun adına gidişatına ne diyor Selahattin? Sünnet diyoruz. Bu bağlamda? Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sünneti oluyor. Gittiği yol. Terim anlamını kastetmiyorum. Bu bağlamda Ebubekir'in sünneti gittiği yol oluyor. Halifelerin başında olduğu için sonra diğer sahabiler göz önünde bulundurun. Yine bu bağlamda Allah muhafaza bakın kafirler vardır. Kafirlerin, fasıkların, zalimlerin, müşriklerin gittikleri yol, gidişat, eğilim, söylem bunlara da sünnet diyebiliyoruz. Yani lügat anlamında kastediyorum. Eğer bir insan doğru yol üzerinde ve güzel ahlak üzerinde giderse o filanın yolu doğru yol filanın yolu gürüş bir yol, ahlaklı bir yol, erdemli bir yol, faziletli bir yol denilir. Ama biri günah yolda, haram yolda, masiyet yolda, asaba küfür yolda müminleri buğz etme, onlara tam eyleme, onları yaralama, nefsini beğenme, hakir görme yolunda giderse de onun yolu ahlaklı bir yol değil kötü bir yol seyyiye doğru bir yolda değil dengeli bir yolda değil uçuk bir yolda hayatta denge unsurunu yakalayamayan bir yolu izliyor denilir evet parmağını kaldırdın İbrahim hocam sunan bu iki çeşit miyiz yani, e... lügat bakımından konuşuyoruz değil mi şu an tabi terim anlamına geçmeyelim lügat bakımından evet devam et Şeytanın sünneti vardır. Evet. evet. Ebu Lehebber'in sünneti, sünneti vardır. Çok güzel. Çok güzel. İşte hak olarak Resulü Aleyhisselamın sünneti vardır. Evet. Ashabın sünneti vardır. Çok güzel. Yani, gidişat ve yol bakımından kafir olsun, Müslüman olsun insanların gittikleri yollar vardır. Ökkeş kardeşin. Dolayısıyla biz bu yollara ne diyoruz? Sünnet. Sünnet. Ve çoğulu sünen. Yollar demeydi. Şimdi bu bağlamda lügat anlamında bir hadis var. Yani lügat anlamda Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bir hadislerinde sünneti kullanmış. Bana bu hadisi kim nakledecek? Evet Senat. Peygamber Sabah, ve selam Allah hadisinden diyor ki sizden önce geçen ümmetlerin sizden önce geçen ümmetlerin yürüdüğü yollarına karış karış arışın arışın uyuyacaksınız. Yani burada yoldan kastı sünnettir. Güzel. Başka kardeşlerimizden var mı? Sedat Hocam. Sizden öncekilerin yollarını karış karış kulaş kulaş takip edeceksiniz. Uyuyacaksınız. Evet. Başka? Yine Abdullah Hocam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu: Sizden öncekilerin sünnetine karış, karış karış arşın arşın uyuyacaksınız. Yine bu hadiste de dünyada din ve dünyalık olarak şeheri vardır. Güzel. O halde hadisi şerifte Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam bakınız bize şöyle buyuruyor. Lettebi unne sunene bakın hemen hadisin başında geliyor. Lettebi unne sunene men kablekum şibran bi şibrin viraan bi viraan. Allahu Akbar. Peygamberin hadisi bu konuda çok önemli. Şüphesiz ki siz la tettebiunne de te geldi. Fiil de geldi. La tettebiunne hem başında hem sonunda lam tekit ve nunu tekit. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şüphesiz ki mutlaka uyacaksınız. Neye uyacağız? Sunene men Sizden öncekilerin sünnetlerine. Maksat burada yollarına din bakımından olsun, dünyevi bakımdan olsun, her boyutta Allah muhafaza, onların yollarına, gidişatlarına uyacaksınız. Hem de nasıl uyacaksınız? Hallerini, sıfatlarını bakın, beyan ediyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Şibren bi şibring, Yani, karış karış. Karış karış. Ne demek? Yine geliyor bakın. Ve zira'en bi zira' Arşın arşın. Buradaki ifade, ne ifade ediyor biliyor musunuz? Öyle ki, onlar neyi yapsa siz de onların yaptığının aynısını yapacaksınız. Adım adım karış karış onları izleyeceksiniz. Onları izlemekten geri kalmayacaksınız. Kim bunlar peki? Hadisin devamında geliyordu. Bunlardan maksat kime uyacağız ya Resulallah? Kimi takip edeceğiz ya Resulallah diye sahabi merak ediyor soruyordu. Yani biz şu an uymuyoruz ama bizden sonra gelen nesillerimiz kime uyacak? Yahudi ve Hristiyanlardan başka kime uyacaksınız deniliyordu. Nitekim bugün ehl Kitab'a kardeşlerim uyuluyor. Peki bu hadisin kaynağı kim? Tahrici nereye dayanıyor? Hiç içimizde bu hadisi naklederken tahricini kaynağını söyleyen oldu mu? Olmadı. Bir hadis naklederken o hadisin en azından nerede olduğunu söylememiz tahricini yapmamız gerekli. Bu hadis nerede geliyordu? İmam Bukhari ve Müslimde Eyvallah. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Sen de mi söyledin Muhammed kardeş? Sen de hocam da eyvallah. Allah razı olsun. Yani Bu güzel bir üsluptur. Unutmayalım. Peki çok güzel kardeşler Allah sizleri ve beni cennetine koysun. Peki sünnetin e, üzerinde durduk lukat olarak bana terim olarak ıslahı anlamda, dini anlamda tanımını kim yapacak? inşallah Evet Zeynep kardeşim. Hocam e, sünnetin ıslahı terim anlamı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve, ve e, Peygamber ashabının dinim ve itikap, söz ve amel olarak üzerinde bulundukları tutun ve davranışlar. Evet çok güzel. Başka? Evet. İbrahim. Sünnet cari yani olarak sellemin, ashabının ilim, itikad, amel, ahlak, davet ve gibi meselelerde Allah Resulünün ve sahabelerin sözleri, ve olarak bildirilmiştir. Çok güzel. Bir kişiden daha alalım bu konuda başka Yaşar kardeşim. Güzel. O halde sünnet dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yolu, gidişatı, sünneti gelir. Öyle değil mi? Yani mesela bir Müslümana desek ki sünnet deyince ne anlıyorsun? Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sözleri, fiilleri, takrirleri yani parantez içinde ashabta gördüğü, onayladığı, benimsediği, doğruladığı, yasaklamadığı parantezi kapattık. Tutum ve davranışlarıdır kardeşlerim. Sünnet deyince ilk akla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözleri, fiilleri ve takdirleri gelir. Geleceğim inşallah Muzaffer kardeş. Sünnetin zıttı nedir? Bidattır. Her bir bidat sapıklıktır. Her bir sünnet ise doğruya, aydınlığa davet edendir. Bu açıdan bidat ve muharebe dediğimiz, mücadele dediğimiz... Bizim mücadelemiz ve muharebemiz vacipti. Sünneti ayaklar altına alan ve bidatleri ihya edenlere karşı delil ve seyf dediğimiz o zamanlar değerli kardeşlerim burhan dediğimiz kanıtla mücadele etmemiz gerekiyor. Bir de sünnet kadim tarihte aslında sohbetin başında değinmiştik. Değil mi? Sünnet deyince kadim tarihte muasır alimler nezdinde de öyledir de İlk dönem alimlerden bize böyle nakledilmiştir hangi anlama geliyordu itikat akide, ibadet tevhid anlamına geliyordu değil mi usulü sünne İmam Ahmet bin Hanbel'in usulü sünne İmam Berbeher'inin yine İmam Ahmet bin Hanbel'in oğlunun yazmış olduğu yine kardeşlerim usulü sünne var nice alimlerin şu an eserleri var İbni Asım'ın usulü sünnesi var yani eşşeria diye mesela eserler var Sulu din var, bütün bunlar sünnet tanımının içerisine giriyordu. Peki kardeşler, bakınız Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadiste terim olarak bunu kullanıyor. Yani Peygamber Aleyhisselam bu kelimeyi şurada kullanıyor. فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَاَلَيْكُمْ بِسْسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْد۪يينَ الْرَاشِد۪ينَ Evet bu hadisimizi bize Allah Resulü ve Vesselam haber veriyor. Bu hadisin Türkçe anlamını bana kim nakledecek? Bu hadiste bizim zaten terim olarak kullandığımız görülüyor. Kim? Evet evet Muhammed sen konuşmadın buyur inşallah. Ee, Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ee, Vardak ki benden sonra yaşayanlarınız çokça ayrılıklar göreceklerdir. Siz o zaman... Benim sünnetime ve Raşid halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılın. Sağın ağzı dişlerinize yapışmıyor. Güzel. Peki bu hadisin neresinde bize bir husus var? Neresinde bize bir delil var? Benim ve Raşid halifelerimin sünnetine diyorsun, sımsıkı sarılın. Güzel. Buradaki sünnetten maksat nedir? Yani sözleri, fiilleri, takvirleridir. Takvirleri. Yani terimsel olarak bunlara uymamız gerektiğini Peygamber aleyhissalatü vesselam bize naklediyor. Peki kardeşlerim sünnetin lügat anlamı üzerinde durduk. Terim anlamı üzerinde de durduk. Şimdi geldik cemaat. Lügat anlamı olarak bize kim tanımlayacak? Lügat bakımından. Evet Muzaffer kardeşim. Şeyin parçalarını birbirine birleştirmek, eklemek, bir araya getirmek demektir. Ben bunu cem ettim. O da cem oldu anlamındadır. Güzel. Kızım insanlar topluluğudur. Çok güzel. İşte bu üslup çok güzel. Maşallah. Hem deftere not etmişsin. Hem not ettiklerini de ezberlemişsin. Şöyle. Hafızandan bana naklediyorsun. İşte yani ders çalışma modelimiz böyle olmalı. Bu konuda kardeşimi takdir ediyorum. Sizleri de takdir ediyorum. Yani alınmayın. Hocam bir kişiyi takdir etti de bizleri takdir etmedi demeyin. Allah için Rabbim inşallah sizleri sevsin. Kalpler kırılmasın. Eminim ki güzel ahlak sahibi müminler birbirlerine karşı kırıcı olmaz da. Üzücü olmazlar. Peki. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Maşallah. Maşallah. Ee, örnek olalım. Birbirlerimize örnek olalım. Model olalım. İnşallah hayırlarda yarışalım kardeşlerim. Çok güzel. Başka kim bana cemaatın lügat anlamını tarif edecek? Evet Veysel. Cemaat cem kelimesinden gelen bir şey var. Birleştirme, parçalar birleştirme bir toplamak. Çok güzel. Evet Veysel kardeşimi de takdir ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah. Bakalım takdirleri alacaklar kimle? Teşekkür, takdir belgelerimizi inşallah yakın zamanda sizlere posta aracılığıyla veya adreslerinize teslim edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mi gönderelim artık. Artık teknolojiye, teknolojiye uyalım değil mi? Evet İbrahim. Cemaat gruplaşmanın ve bölünüp parçalanmanın zıttı olan ihtimal kelimesinden de bir türeyip gelmesin <gülüyor> Çok güzel. O halde cemaat lügat olarak kardeşlerim parçalanmış, bölünmüş bölük bölçük olan şeyleri toplamak, birleştirmek, yapıştırmak demektir. Cemaatin sözlük anlamı bu. Veya birçok kimsenin bir eğilim söylev etrafında, bir inanç veya bir düşünce etrafında toplanması, bir araya gelmesi, oluşturduğu kitlenin adına ne diyoruz? Cemaat diyoruz. Cemaat. Şimdi bu lukat anlamı. Bakın buralar çok önemli. Akide öğrenen müminlerin hassatan, bizi takip eden diğer kardeşlerimizin de üzerinde durmaları gereken hususlardan bir husus burasıdır. Cemaatin lukat anlamını tanımladık. Cemaatin terim anlamını da bir tanımlayalım. Bakalım cemaat kavramına layık olan kimler? Yani ehl sünnet ve cemaat tanımına veya cemaat olma vasfına özelliğine sahip olanlar kimler? Bunlara değinelim. Evet, şimdi bana cemaatın terim anlamını bir kardeşim tanımlasın. Evet, senatı. Bu hususta e, cemaatin terim anlamı, cemaatin Müslümin. Müslüman e, cemaatlar diye bize bildirilmektedir. Yani e, bu cemaatlerin olus olsun, yani her çevresindeki var olan Müslüman olan grup bir kişi olsa, birden fazla kişi olsa bu toplu Müslüman cemaati olaraktan dile getirilir. Ve Allahu u Teala'nın bize şu beyanı vardır. Allah'ın ipine topluca sarılın. Burada da allah Teala bize cemaat vurgusu yapmaktan ve cemaatın da bir topluluk olduğunu bize göstermektedir. Evet, güzel. Maşallah. Evet İbrahim. Hocam buradaki cemaat, ashab, tâvinim ve, ve bunlara en güzel bir şekilde tabi olanlara e, cemaat diyoruz. Güzel, güzel, çok güzel. Ebu Bekir? Kur'an ve sünnet, e, sünnetin e, etrafından toplanıp da Resulullah'ın e, sahabesinin yaşadığı yol üzere devam etmek için, yani bu yolu devam ettirmek için bunu savunmak için bir araya gelen topluluk. Evet. O zaman kardeşler e, sizlerin yani ortaya koyduğunuz çiçeklerden bir bal üreterek ben özetliyorum. Hani arı ne yapar? Herkesi dinler dinler şu an biz bir arı rolündeyiz. Arı gezer çiçekleri dolanır polenleri toplar sonra döner kovanda gelir bal yapar. Şimdi ben de sizin gibi güzel çiçekleri dinledim ve balımı kovana girerek yapmaya çalışıyorum. Güzel mi? bu Bekir, e, İbrahim. Evet, güzel tebessüm ettin maşallah. Şimdi kardeşlerim, Kur'an'ı ve sünneti takip eden, Kur'an'ı ve sünneti takip eden, ilk üç nesli, sahabe tabi ve tebe-i tabiini, itikatte ve amelde örnek alan topluluğun adına, toplulukların adına, kitlelerin adına, bir araya gelmiş, kenetlenmiş kel bunyanın mersus, Asla bölünmeyen, parçalanmayan bir duvar gibi duran topluluğun adına cemaat diyoruz. Cemaat budur. Peki hocam bu tanımın içerisine yani sahabe, tabi'in ve tebe'i tabi'inden uzaklaşmış akide ve amelde fersah fersah uzakta olanlar girmez mi? Soru size. Evet. Yani sözlük manada girer. Sözlükte girer, evet. Sözlükte her şey var. Evet. Evet. Kamusta sözlükte her şeyi buluruz. Ama bunu yani terimsel anlamda bulmak güçtü. Peki neden? Neden? Neden girmez? sahabeden ve tabi tabe tabiinden almadıklarından dolayı farklı görüşlerden farklı topluluklardan aldıklarından dolayı e, zikredilen bahsedilen üzerinde durduğumuz Müslümanların cemaatinden dışarıda kalmışlardı. Güzel, çok güzel, çok güzel. Açıklama çok güzel. Enfes. Güzel. Evet, Muhammed kardeş. Başka bir hadis şeklinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim cemaatten bir karış mesafesi kadar bile alırsa o İslam'dan kokmuştur diyor. Bunun namazı savunmuşsa da İslam'dan kokmuştur. Sahabe diyor ki ya Rasulallah cemaat nedir diyor? Cemaat benim ve ashabım yolunda gidenlerdir diyor. Ee, bu diyor bir tek kişi bile olsa bu cemaattır diyor. Hani kim e, e, Allah'tan ve Rasulünden yani Kur'an ve sünnetten amelde ve itikatta takip ederse o bir cemaattır yani. Çok güzel zaten biraz sonra buna değineceğiz H hemen hemen konumuzun sonuna doğru bu konuya geleceğiz. O halde hocam bunlar cemaat değilse hangi ismi vereceğiz? Yani dediniz ki bunlar cemaat kavramına cemaat mefhumuna dahil değiller. Yani ilk üç neslin akidede, amelde, ahlakta, davette, cihatta yollarında gitmeyenlere cemaat ismini vermediniz. Vermedim, vermedik muhasır alimlerimiz bize böyle öğretiyor akide uzmanlarımız meşayıklarımız bize böyle öğretiyor bu konuda mustakin eserler yazıyorlar peki bunlar cemaat değilse nedir kardeşler Doğan hocam fırka başka isimler sayın. Taassubel başka İbrahim bidat ehli olabilir gizip üzerinde asıl bu bu, bu durulması gereken nokta bu Asıl olan bu. Hizip, grup, parti, yani hizip, grup, parti, fırka diyebiliriz. Bunlar bu isimleri alır. Fırka, fraksiyon, fırka veya ne diyoruz hizip. Yani insanların bir araya geldiği toplandığı ama toplandıkları şey üzerinde doğru üzerinde toplanmadıkları fraksiyonlar eğrilerin, yanlışların, batılların, bidatlerin, şirklerin olduğu fraksiyonlar cemaat kavramı yani ıstılahi anlamda bunları kapsamıyor kardeşlerim. O zaman o zaman kardeşler cemaat sahabeyi, tabiini, tebe-i tabini Abdullah hocam amelde ve akidede örnek alanlar bu eksende, bu eğinimde, bu rotada, bu paralelde toplananlar bu kimseler cemaattır. Bunların haricinde olanlar fırkadır, hiziptir, fraksiyondur. Bunları bileceğiz. Elhamdülillah. Peki, cemaat deyince ilk aklınıza ne geliyor? Yani cemaat deyince ilk aklınıza ne geliyor? Hangi akide? Evet, Muzaffer kardeş. Ehl-i sünnet cemaat tabi cemaat değil cemen aklınıza otomatikmen ne gelecek? Ehl-i sünnet ve cemaat şimdi ben elimde bir kalem tutuyorum değil mi? Bu kalemi görür görmez aklınıza ne geliyor? Kalem geliyor. Elimde muz olsa ilk aklınıza ne gelir? Muz gelir. Elimde elma olsa muz olsa elma, portakal buna benzer herhangi bir meyve olsa hemen o gördüğünüz meyve İlk gördüğünüz anda aklınıza o beyninize çağrışımı yapar dersiniz bu muzdur, elmadır, portakaldır veya bu kalemdir. Değil mi? Cemaat deyince ilk aklımıza ne gelecek o zaman kardeşler, dostlar? Ehli sünnet, Ehl sünnet ve cemaat gelecek. Ehli sünnet ve cemaat olarak bu ismi cemaat kavramını duyduğumuz zaman ilk aklımıza hemen bu cemaatin ismine getireceğiz. Evet İbrahim peki derken aslında bu ehil kelimesini de yani güzel açmak gerekmiyor hocam. Güzel. Çok güzel bir soru. Yani ehil buradaki ehil sünnet yani sünnete bağlılar. Sünneti takip edenler. Buradaki ehilden maksat bu işin ehli olan, o yolda gidenler, bağlı, bağlı olanlar, müttebi olanlar, uyanlar demekti. Yo söyler, Yok buradaki maksat o anlamda o kadar geniş perspektiften bakmayacağız. Bağlı olanlar. Yani o yolda gidenler, ona geleceğiz. Ender yani sünnet ve cemaatın son tanımını yapacağız. Peki, şimdi ender yani sünnet ve cemaatın bir tanımını yapalım. Bana o zaman kısa ve öz, hocam, sünnetin üzerinde durduk, cemaatin üzerinde durduk, sünnet artı cemaat eşittir. Ender yani sünnet ve cemaat dedik. Peki, ender yani sünnet ve cemaat kısa ve öz olarak kim kim bana inşallah ender yani sünnet ve cemaati tanımlayacağım. Erbu Bekir. Güzel. Başka tanımlamak isteyen kardeşler var mı? Ökkeş. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine aslamın ve onları izleyenlerin yoluna itikaz, söz ve amel hususlarına sımsıkı sarılanlar ile bu şekilde dosdoğru tarih olup bidatlerden uzak duran. Çok güzel. Niye vurguladım bidatlerden uzak duranlar diye? Çok güzel. Vurgu güzeldi. Bir kişiden daha alalım ve tanımımızı netleştirelim. Bülent Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ona uyan ashabı, etrafları ve tabiinin sünnete resim istisarlan onlara bağlı, itikat sözü amelde olanların yolunda giden, onlara uymada kararlı ve istikrarlı olan evliyatlardan uzapranlardı. Onlar kıyamete kadar var, kıyamete kadar var olmaya devam edecekler, kalbe müzaffer olacaklardır. Onlar tabi ki onlara siyaset muhalefet, muhalefet etmek etmekse sapar. Güzel. Kardeşler bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Hep tanım yaparken bana diyorsunuz ki Kur'an ve sünnet. Demek ki ilk iki temel kaynağımız neymiş? Kur'an ve sünnet. Güzel. Ben böyle anladım. Bir de bana tanım yaparken Resulullah'ın ashabı tabin ve tebe-i diyorsunuz. Demek ki dini anlamada veya peygamberi kavramada ben yeterli değilim. Bana bunu öğrettiniz. Ben böyle öğrendim. Şu an ben bunu böyle öğrendim sizden. Doğru mu? Yani Kur'anı veya Peygamberi anlamada hocam diyorsunuz ki tek başıma yeterli değilsin. Veya nefsinize diyorsunuz ki tek başımıza yeterli değiliz. Veya cemaat olarak, topluluk olarak biz tek başımıza bir cemaat, topluluk olarak Kur'anı ve Sünneti anlamada yeterli değiliz diyorsunuz. Tanımın ifade ettiği bu. O zaman Peygamberin Ashabın, tabiinin ve tebe tabiinin yolunda gidenlere biz ne diyoruz? Ehli sünnet ve cemaat, yanı sıra onlara azı dişleriyle sımsıkı sarılan, bidatten uzak kalan, akidesinde amelinde kararlı olan, güzel ahlak sahibi, nezaketi, erdemli değerleri, ahlaki vasıfları, kaybetmeyen müminin adına ehl sünnet ve cemaat diyoruz. Yani ehl sünnet ve cemaat bu bütün vasıflar içinde barındırdığı takdirde bu ismi alıyor. O halde kardeşlerim ehl sünnetin en büyük özelliği vasfı nedir? Dini anlamada, telakki etmede, kavramada ve öğretme yolunda sahabe tabi'in ve tebe'i tabi'ini örnek alıyor. Onların anlayışlarında bir din anlıyor günümüzde böyle değil ancak günümüzde kimlere çıkıyor Kur'an'ı kendi anlayışıyla tefsir ediyor Kur'an'ı sadece lügat literatürüne göre tefsir ediyor o kelimeyi Resulullah sahabi tabi'in acaba nasıl kullandı diye araştırmıyor kendisi için önemli olan Kur'an ve Kur'an'ı anladığı yönde bir hareket tarzı belirliyor o halde sapıklık bu yüzden ortaya çıkıyor biri sahabeyi ...inkar ediyor, buz ediyor, tan ediyor... ...onları yaralıyor, cerh ediyor... ...onlar da oradan bir sapıklık yolunu seçiyor. Kimileri de amellerinde... ...akide de ne bulsa... ...doğruluyor... ...onu Resulullah'a müracaat edip taşımıyor... ...ashaba taşımıyor İbrahim kardeşim... ...bidatler ortaya çıkartıyor. Doğru değil mi? O yüzden fırkalar çıkıyor... ...fraksiyonlar artıyor... ...kitleler çoğalıyor... ...her biri ayrı bir din kavramı üretiyor... Herkesin kendine göre bir İslam anlayışı doğuyor. Kul hizb'in bir melede ferihun her hizb bakış değil mi? Fraksiyon, fırka kendini doğru yolda görüyor ve bu yolda da doğru gördüğü için sevinç içinde yaşıyor. Bu halde bu en sünnetin tanımını yaptık. Şimdi geldik hocam. Bunu da tanımladık da ben bir noktanın üzerinde durmanızı istiyorum. Bana bunu öğretin yani. Allah bize cemaat olmayı emrediyor mu? İşlediğiniz kitapta bu var. Allah bize cemaat olmayı emrediyor mu? Emrediyorsa, evet diyorsanız delilinizle. هَاتِ بُرْهَانَكُمْ اِنْ kuntum sadiqin. Değil mi dostlar? Eğer sözünüzde doğruysanız, doğruluyorsanız هَاتِ بُرْهَانَكُمْ هَاتِ بُرْهَانَكُمْ هَاتِ اَدِلَّتُكُمْ Getirin delillerinizi. Evet. Evet. Erda Kardeş. Maşallah parmakların hepsi kalkmış yani. Elhamdülillah. Allah cifre, sarmaya, yani, bu ayette... Evet bu ayette ne var yani? Bize ne öğretiliyor? Cifre, oranı, ve güzel. Peki. Başka eklemek isteyen? Şey tamam Muhammed Kardeş. Allah'ın <gülüyor> Evet. İhtilaf olabilir. İhtilaf ama siz diyor, Değineceğiz. Sen şimdi yola çıkıyorsun. Ben kısaca değinmiş olayım. İhtilaf olabilir. Ayrılık olmaz. Ayrılık olmaz. Bölünü ayrılık olmaz. Tefrika evet. olmaz. Güzel. Peki Ökkeş kardeş sen söyleyecektin. Buyur inşallah. Eyvallah. Evet. Siz kendilerine hafif açık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Güzel. Evet şimdi o zaman Allah'ın ipine toptan sarılın. Toptan birlikte cemaatla sarılın. Buradaki Allah'ın ipinden Hablullah nedir? Allah'ın ipinden maksat. Ebubekir Bekir Sıddım tefsir ettiği gibi. Bakın Ebu Bekir radıyallahu anhunun bir tefsiri varken başka bir yere gitmeye gerek var mı? Selefin vasfı bu. Ebubekir Bekir bunu tefsir etmiş radıyallahu anhu. İslam demiş. O zaman buradaki Abdullah, İslam, Kur'an, bazı müfessirlerimize göre de mefhum bakımından birbirinden uzak olmadıkları için tevhid, din, sünnet diyen alimler de var. Allah'ın ipinden maksat o zaman Kur'an ve sünnet. Allah'ın ipinden maksat o zaman nedir kardeşlerim? Kur'an'dır. Yine Allah'ın ipinden maksat İslam'dır. Peki Allah ne diyor? Cemian Ne demek Cemian Toptan. Değil mi? Yani münferiden demedi Allah cemi'un toplu olarak sarılın tek tek sarılın denmedi. Zaten tek tek sarıldığımız zaman cemaat olmuyoruz. Peki burada wa ta'tasimu bi cemin ayrılığa düşmeyin. Allah demedi ki ve ihtilaf etmeyin denilmedi. Şüphesiz ki ihtilaf olacak. Yani sahabe radıyallahu anhum rıdvanullahi aleyhim kendi aralarında da ihtilaflar ettiler ama onlar ayrı bir baş çekmediler. Ayrı bir hizip kurmadılar. Yani Peygamber vasabı varken bir sahabi gidip de ayrı bir cemaat oluşumuna gitmedi. Allah burada bize bakın ihtilaf olabileceğini mefhum bakımından böyle anlıyoruz. Ama ihtilafa sabretmeyi, tahammül etmeyi, genel hatlarıyla aynı şeyleri paylaşan müminlerin birbirlerinden ayrılmamaları gerektiğini öğretiyor. Ama işte illa men rahime, Allah'ın rahmetle... Muamelede bulunduğu müminler bunları anlıyor ama bunları anlamakta aciz kalan müminlerde de tefrika üretiyor. Bölünüyor, parçalanıyor, kendi nefsini beğeniyor, diğer kardeşlerini küçümsüyor. Cemaatçikler kurmaya başlıyor. Cemaatçikler yani bir cemaatı terk ediyor, bir cemaatçik kuruyor. Grupçuk diyebiliriz. Çok güzel yani frakçı ne diyelim fraksiyoncu oluyor. Fırkacık kuruyor böyle. Ondan da bir bölüm ayrılıyor. Ondan da bir fırkacık. Ondan da bir bölüm ayrılıyor. Ondan da bir grupçuk çıkıyor. Maşallah millet grup kurmada ma mahir, hünerli ama bir araya gelmede güç oluşturmada ise kusurlu kardeşlerim. Bir ayet getirmişti Ökkeş kardeşim. Evet Seyna ben kardeşim. Şey evet. grup kurmadım. bizim bu cemaate giden Kardeşlerimle beraber ders yapılan bir çocuk vardı. O da bana tek bir boyut. şu an namaz öyle terliyormuş. Baga di namazın bagınlığı yemleyelimmiş. Namazın tersine gitmiş. Evet, evet. Yani işte sahih yoldan istikametten kardeşlerinin yolundan ayrılıp küçümseyip gidenlerin akıbeti bu buldu. Ve la tekunu kel ladin ve vaktelifu min bagdi ma jahum albiynat ve ulaik lahum azabun azim. Bu ayeti kerimeyi Ali İmran 105 olarak işledik. Bu ayeti yeniden bize bir arkadaş daha nakletsin. Evet İbrahim Hocam. Kendilerine açık deliller geldikten sonra parçalanıp da ayrılığa düşenler gibi olmayın. Böyleler için büyük bir azap vardı. Ali İmran 105. Evet, evet bu ayette ne öğretiliyor yani? Yani açık deliller ortaya geldikten sonra ümmetin parçalanıp bölünüp ihtilafa dalıp da birbirlerini terk etmemelerine ve ki böyle bir şeye girdikten sonra da Allah'ın tehdidiyle karşılaştığı Sonunda diyor, Böyleler için büyük bir azap vardı. Evet, güzel. Ve le tekunu kellezine teferrakû ve Daha önce ihtilafa düşenler gibi, ihtilafın neticesinde de bölünenler gibi, parçalananlar gibi olmayın. Allah diyor. Kim onlar? Yani Kitap. Kim de onlar neler söylüyorlardı? Yani Kitap diyordu ki, Uzeyir Allah'ın oğlu, İsa Allah'ın oğlu, müşrikler diyordu ki, melekler Allah'ın kızları. Kendilerine beyineler, hude, deliller ortaya konmasına rağmen aralarında ihtilaflar ediyorlardı. Allah'ın kitaplarını kendi elleriyle tahrif ediyorlar. Sonra da bu Allah'tandır deyip insanlara, toplumlara takdim ediyorlardı. İşte onlar gibi olmayın. Onlar gibi olursanız bölünürsünüz, parçalanırsınız. Devletiniz yani bundan maksat gücünüz, kuvvetiniz, ruhunuz, kuvvetiniz gider. Nitekim gitti. Denizin üzerinde bir köpük gibiyiz. Denizin üzerinde bir köpük. O köpüğün denize ne etkisi var? Ne zararı var ne faydası değil mi? Hiçbir faydası ne zararı da yok. Ümmet bugün böyledir. Bir köpük gibi. Ve dünya sevgisi ve ölüm korkusu içine sinmiş. İlimden, ilim meclisinden, cemaatle olmaktan, kardeşine tahammül etmekten, kardeşine sabretmekten uzak. Evinde nimetlerin içinde, hayatın güzelliğinde, lezzeti içinde hayat sürüyor. İlimmiş, dinmiş, İslammış, tebliğ, davet unutulmuş. Herkes kendi başına dünyalarını imar etmenin, binalarını kurmanın bilmiyor ki ölüm ansızın yakabayı verebilir. Bir anda canını alabilir. Bunun hesaplarını yapmayan milyonlarca namazsız insanlar var. O halde bu ümmet eski ümmetler gibi tevfikalara düşmüştür. Bölünmüştür, parçalanmıştır. Allah bizleri yeniden birleştirsin. Peki bölünen bu ümmetten dair bir hadis var. Bölünen bu ümmetin bölüneceğine dair bir hadis vardı. Bu hadisi de nakledelim. Sohbetimizin son noktasını da koyalım. Evet Sedat Hocam. Şüphesiz ki bu ümmet 73 kuduklara ayrılacaktır. Bunların 72 ateşte, biri ise cennette ve o da cemaat seviyor. Çok güzel. Buradaki cemaatten maksat nedir Sedat Hocam? Cemaatten maksat gibi inananlardır. Yani. Çok güzel. Çok güzel. Hadis: "Ve inne hâzihin Buradaki minnetten maksat ümmettir. Seteftariqu ve 70 fî'n-nâr ve, ve, cennâ, ve, Davud, ve, ve Bakın hadisin Anlamı şüphesiz ki bu ümmet şüphesiz ki bu ümmet 73 fırkaya ayrılacaktır. Ancak bunlardan 72 fırka ateşle bir tanesi kurtuluşta cennettedir. Ve vahide fil cenne yani bu cemaatten bir tanesi nedir? Bu fırkadan bir tanesi kurtuluşta. Ve cemaat. Buradaki cemaatten maksat nedir? Ve o cemaattır. Hangi cemaat yani Ehli sünnet ve cemaat yani Kur'an'ı, sünneti, sahabe tabi'in ve tebe tabi'ini amelde, imanda, ahlakta, davette, cihatta örnek alan, selefin mefhumunda bu dini anlayan topluluğun adına cemaat diyoruz. Cemaat bu. Böyle kimseler bu cemaatin ismine layıklardı. Ama bunun dışındakiler cemaat değildir. Bunun da üzerinde durmuştuk bu hadisimiz. Albani tarafından sahih olarak kabul edilmiştir. Yine bu konuda bir hadis daha var. Ona da değinelim kardeşlerim, Yaşar kardeşim. Cemaatle birlikte olmaya bakınız. Tebrikadan uzak durunuz. Şüphesiz şeytan tek başına falanla beraberdir. İki kişiden ise nispeten uzaktır. Kim cennetin geniş yerini istiyor ise o halde cemaatten ayrılmasın. Güzel. İlhanber. Çok güzel. Bir kişiden daha alalım bu delilimizi inşallah Abdullah hocam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Cemaate sarılın, ayrılıştan sakının. Çünkü şeytan tek başına kalanla beraberdir. İki kişiden ise uzaktır. Kim cennetin geniş yerine istiyorsa cemaatten ayrılmasın. İmam Ahmet bin Amber. Evet. Çok güzel. Aleykum bil cemaati. Cemaate sarılın. Allah Resulü diyor cemaate sarılın. Azı dişlerinizle sımsıkı sarılın cemaat akide ve amelde örnek aldığımız sahabe tabi'in ve tabi'in topluluğunun adı ve iyyâkum vel fırka, fırkadan ayrılıktan bölünmeden de sakının sakının uzak durun Allah Resulü ikaz ediyor ama kimse dinlemiyor grupçuklar grupçuklar birbirini izliyor ümmet tefrikayı seviyor bölünmekten haz duyuyor devam edelim fakat الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ Şeytan şüphesiz ki bir kişiyle beraberdir. Ama iki kişi olursa, üç kişi olursa şeytanın o müminler üzerinde tasallutu olmaz. وَهُوَ مِنَ isneyn اَبْعَدِ Yani o şeytan iki müslümandan, iki insandan daha uzaktadır. Ama bir kişiye çok daha yakındır. Bakın şeytan daha çok fert insanlarını seviyor. Genelde grupçuklar fertlerin başından çıkar, çıkar bir tanesi etrafını etkilemeye çalışır, etrafını tesir altına almaya çalışır. O da gider grupçuklara tabi olur. Allah muhafaza. Selefin en büyük hatalarından vasıflarından günümüzde özellikle müntesip olanların hatalarından biri bu. Vahu ve minen isline ebam, vemen arada buh buhetel cennet fa alehi bil jam'a. Kim cennette geniş bir mekan istiyorsa Allahu Ekber. Cennette kim geniş bir mekan istiyorsa cemaata sarılsın. Cemaattan maksat deminden beri tanımlıyoruz. Onlara sarılsın. Onlarla beraber olsun. Veya günümüzde o akide ve amen yolunda giden müminlerle beraber olsun. O müminlerden olmasın, Tefrika yapmasın. Hayal olsun. edep ne olsun. Tahammül etsin. Kendi benliğini, bencilliğini öne çıkartmasın. Hadisler bizlere bunları öğretiyor. Ama ne yazık ki çok okuyan, az amel eden, çok okuyan, anlamayan, çok okuyup da tefrika yapmayı seven bir vasfımız ve özelliğimiz meşhurdur. Bu hadisi Albani Rahimahullah sahih olarak bize haber veriyor. O halde kardeşlerim bir hadis daha kaldı, onun da üzerinde duranın sohbetimizi bitirelim inşallah... Birkaç dakika Muhammed kardeş bekleyelim. Evet İbrahim, o hadisimizi alalım. Hocam İbnul Masood radıyallahu anh bundan geliyor. Cemaat tek başta olsan dahi hakka uygun düşen şeydir diyor İbnul Masood radıyallahu anh. Evet, bu bu söz eğer yani sahabiden gelen bu sözü bana bir kardeşim nasıl anlıyor? Bunu öğretsin bana. Yani bu hadiste ne öğretiliyor? Bana bir kardeşim öğretsin. Sen Şimdi hocam burada e, deminden beri cemaatın e, Kur'an, sünnet, sahabe, tabi'in ve, ve tabi'in olduğunu söyledik. Ha, bu alanda Kur'an'a uyan kalmadı. Sünnet'e uyan kalmadı. Tabi'ine uyan kalmadı. Bekleyelim kalmadı. Muhammed Yalçın kardeş. İnşallah. Tabi biraz. olan kalmadı ve bu alanda sen Kur'an'a Sünnet'e uyan tek kişisin. Ve tek kişi dahi kalsan onlara sakın uyma. Tek başına da kalsan sebat et. Kur'an'a, sünnet'e uysan yine bir cemaat sayılırsın. Evet. Başka Doğan hocam. bir o tek başına bir tek başına cemaatten yani sünnet cemaatine tek başına bir bir cemaatsin tek başına hareket eden insanları görüyoruz. Evet. İnşallah önümüzdeki dersimizde ben bir şema çizeceğim. Burada bunu da ekrana yansıtacağız. O zaman bu daha güzel anlaşılır. Şimdi öncelikle Abdullah İbn Mesud diyor ki el cemaatu men hakku. in kunta Eğer sen cemaat Hakk'a uymaktır. Tek başına kalsan bile sen bir cemaatsın. Bundan maksat nedir? Diyelim ki sapık fırkalar var. Delalet fırkaları var. Ehl-i sünnet ve cemaatı akidede, amelde kabullenmiyor. Ve sen onların içindesin. Ve sen eğer ehl-i sünnet olarak bu akide ve amel yolunda gidiyorsan bil ki tek başına da kalsan bir cemaatsın deniliyor. Şimdi içimizden biri ki bu çok meşhurdur. Ehl-i sünnet kardeşlerinin içinde yüzde doksan ittifak ettiği, amelde, itikatta birlikte olduğu kardeşiyle bütün prensiplerde usulde aynı yolda olmasına rağmen değerli kardeşlerim bir meselede ki o da ihtilaflıdır kendi aralarında alimler ihtilaf etmiş biri A demiş biri B demiş bu konuda ne yapıyor ben diyor bunu alıyorum ben diyor doğru olduğum için cemaat olan benim ve buna layık olan benim diyor bu kardeşimin bu eseri bu Abdullah Mesud'un sözünü anlaması bu şekilde hatalıdır Buradaki Abdullah İbni Mesud'un maksadı nedir? Sen, sapık fırkaların ve delalet içinde olan camiaların ve cemaatların içerisinde isen, yani bir şekilde onlara gitmiş, bir şekilde onlarla beraber olmuş veya bir münasebetle onlarla beraber oturmuşsan, bulunmuşsan, elde sünnet ve cemaat akidesine sarılmışsan, kardeşlerim sen bir cemaatsın. Gostivar'da kardeşlerimiz var, Üsküp'te kardeşlerimiz var. Fırka. Bazıları, bazıları fraksiyon ama bazıları cemaat kavramını yakalamışlar. Nasıl? Kur'an, sünnet, tabi'in, sahabe tabi'in, tebe tabi'in yolunda gidiyorlar. Ama topluluklarını toplasan 50-600 kişiler. Ama bunlar şu an bir cemaat var. Ama milyonlarca insanlar, Hristiyanları var, başkaları var, A'lar var, B'ler var. Onlar da ayrı bir fraksiyon olarak devam ediyorlar. O halde Abdullah İbni Mesud'un sözünü şöyle anlamayacağız. Yani sünnet olan... Kendi gibi düşünen, akide ve amelde örnek alan ve bu yolda mücadele eden kardeşleriyle bir meselede ihtilaf edip sonra ihtilafı öne sürerek ben doğru yoldayım. Doğru yolda olduğum için de cemaati hak edenim deyip ihtilaf yapıp ayrılmak demek değildir. Bazıları böyle anlıyorlar. Bu anlayış noksandır ve hatalıdır. Allah sizleri ve bizleri selefin mefhumundan ayırmasın. Birlikdeliğin ve beraberliğin hayır getireceğini... Ve cemaattan ayrılmanın da azap ve tefrika olacağını ve rahmetten uzaklaştıracağını bile müminlerden eylesin. İnşallah burada kalalım. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşvedu en la ilaha illa ente ve estağfiruka ve etubu. İzlediğiniz